أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد للمبعوذ رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شقت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عنا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أن عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلى علينا رجل شديد بياض السياب شديد سواد الشعر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 وَأَنَّ محمد الرسول الله وتقيم الصلاة وتقتى الزكاة وتسوم رمضان وتحجى حيث إن استضعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أَمْ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرى وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسام قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء في البنيان قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل Muhterem Müslümanlar, bu haftaki dersimizde inşallah Kütüb-i Sitte'nin başında yer almış bize İslam'ı anlatan, İslam'ı tarif eden Peygamberimizin iki tane hadisi şerifini size intikal ettirmeye çalışacağım. Mukaddime olarak şunu söyleyeyim ki İslam deyince biz teslimiyet anlıyoruz İslam'ın manası teslimiyettir teslim ediştir İslam teslim teslimiyet deyince şunu anlıyoruz ki bir teslim eden var bir teslim alan var bir de teslim edilen şey var demektir mesela ben şu elimdeki kitabı Mustafa'ya teslim etsem teslim eden benim teslim alan Mustafa'dır Teslim ettiğim şey de elimdeki Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Bellidir, malumdur. İşte İslam deyince bir teslim eden var, bir teslim alan var, bir de teslim edilen şey var demektir. Burada iki vecih var. Bunlardan birisi şöyle. Teslim eden Allah'tır. Ondan teslim alan da kuldur teslim edilen şey de işte imandır, Kur'an'dır, İslam'dır, emanettir demişler. Fakat bu vecih biraz zayıfça çünkü teslim edilen varlığın Müslüman olması gerektiğine göre Allah'ın da Müslüman olması mevzu bahis olmadığına göre bu vecih biraz zayıfçadır. İkinci vecih şöyle teslim eden kuldur, teslim alan Allah'tır. Teslim edilen şey de onu biraz sonra inşallah ifade etmeye çalışacağım. Demek ki şimdi biz bir şeyler teslim etmeliyiz ki İslam ortaya çıksın. Bizim olan, bize bırakılan, vermek ve vermemek konusunda serbest olduğumuz, bizim elimizde olan bir şey olmalı bu, teslim edeceğimiz şey. Acaba bu bazılarının dediği gibi mal ve can mıdır? Yani bizim İslam'ımızı ortaya çıkaracak, Allah'a teslim etmemiz gereken şey bizim malımız ve canımız mıdır? Eğer biz buna mal ve can diyecek olursak, e şu anda biz malı ve canı henüz Allah'a teslim etmediğimize göre e Müslüman değil miyiz diyeceğiz? Demek ki bu teslim edilmesi gereken şey mal ve can değildir. Mesela şu ev kira ise bu evde oturan onu bir başkasına veremez. Eğer şu kitap bir başkasınınsa ben onu birine veremem. O halde neyi vereceğiz? Oğlumuzu, kızımızı mı? E zaten bunlar Allah'ın. Malımızı, bedenimizi, gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi, aklımızı, ilmimizi mi vereceğiz? E zaten bunlar Allah'ın. O halde bana, bana bırakılan bir şey olmalı bu. Vermek ve vermemek yetkisinde olduğum bir şey olmalıdır. Arkadaşlar İnsanı diğer varlıklardan ayıran kriter özellik onun iradesidir. Diğer varlıklarda irade yoktur. İnsanın dışındaki varlıklarda irade yoktur. İrade olmadığı için diğer varlıklar mükellef değildir. Demek ki insanı diğer varlıklardan ayıran en büyük değeri, en büyük özelliği onun iradesidir. Demek ki kişi iradesini Allah'a teslim etmeli ki Müslüman olsun. O halde iradesini Allah'a teslim eden kişiye biz Müslüman diyeceğiz. Arkadaşlar iradeyi Allah'a teslim etmenin manasını şöyle kısaca açıklayayım bakın. Eğer komünist bir toplumda yaşamıyorsanız yani iradeniz elinizde ise düşüncenize kilit vurulmamışsa o zaman siz sabahleyin kalktığınız zaman pek çok şey yapma imkanına sahipsiniz demektir. Mesela sabahleyin kalktığınız zaman içki içebilirsiniz, zina edebilirsiniz, kumar oynayabilirsiniz, yalan söyleyebilirsiniz, kıymet yapabilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz, birisini tokatlayabilirsiniz, namaz kılabilirsiniz, zikir yapabilirsiniz, Kur'an-ı Kerim okuyabilirsiniz, hadisi şerifi tanıma adına bir gayretin içine girebilirsiniz. Bunların hepsini yapma imkanına sahibiz biz. Ama... İradeyi Allah'a teslim etmenin manası şudur. Ya Rabbi ben her ne kadar şunların hepsini yapma imkan ve iktidarına sahip isem de ben bu iktidardan vazgeçtim, ben bu hürriyetten vazgeçtim, ben bu iradeden vazgeçtim, ben irademi hürriyetimi sana verdim. Zira benim ilmim kıttır, benim ilfanım anlayışım kıttır. Hangi şeylerin menfaatime, hangi şeylerin de zararıma olduğunu sen benden daha iyi bildiğin için... Ben irademi sana teslim ediyorum, şunlardan hangisini benim için seçtiysen ben onları yapacağım Allah'ım. İşte iradeyi Allah'a teslim edişin manası budur. Biz irademizi Allah'a teslim ediyoruz, sen bizim adımıza seç Allah'ım biz onu yapacağız diyoruz. İşte Allah da bizim adımıza seçtiği şeyleri Peygamberi vasıtasıyla, Cebrail vasıtasıyla şu önümüzdeki kitapta bize göndermiştir. Arkadaşlar hani birini kalem almaya gönderiyoruz ya ve ona şöyle diyoruz sen nasıl alırsan hangisini seçtiysen biz ona razıyız diyoruz ya işte iradeyi Allah'a teslim edişin manası da budur. Ya yani benim menfaatimin nerede olduğunu bilemem ilmim kıttır sen benim için seç ben irademi sana teslim ettim sen benim için neyi seçtiysen ben onu yapacağım demektir. Ben kendimi Mustafa'ya teslim edemem. Niye? Çünkü Mustafa da eksiktir, kusurludur. Mustafa muttaki olabilir ama gün olur aciz kalır. Benim derdimi çözemez. Gün gelir ölü verir Mustafa. Zaafları vardır onun. Benim adıma karar alırken bu zaaflarının tesiri altında kalır. Ama Allah için böyle bir şey düşünülemez. Çünkü Rabbimiz Kendini Kur'an-ı Kerim'de şöyle tarif eder. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا yutam. O Allah ki herkesi doyurandır fakat kendisi doyurulmaya ihtiyacı olmayandır. O halde bizim velimiz Allah'tır. Veli nedir? Bakın veliyi tarif edeyim. Biri adına ona danışmadan tek taraflı karar alan ve onun aldığı karar da diğerini bağlayan varlık demektir veli biri karar alacak, biri adına o da o kararı uygulayacak. İşte karar alana veli diyoruz. Bir ayeti kerimesinde Rabbimiz Celle Vala Hazretleri bakın, bizim velimizin kendisi olduğunu şöyle anlatır. Allahü veliyyüllezine amenü, yukhricunehum minel zulümati nur vellezine keferu evliyâuhu muttâhud <mallahu> minen nuri ila zulümat Allah müminlerin velisidir müminleri karanlıklardan nura çıkarır kafirlerin velisi de tağuttur tağut da onları nurdan zulmete ve karanlığa götürür demek ki bizim velimiz Allah'tır bizim adımıza bize danışmadan karar alma yetkisine sahiptir Allah mesela bize namaz kararını alırken Allah bize danışmadı. Zekat kılın derken hayatımıza zekat kararı alırken Allah bize danışmadı. Cihat kararı alırken Allah bize danışmadı. İçki yasak ederken Allah bize danışmadı. Zina yapmayacaksınız derken Allah bizimle istişare etmedi. Bize sormadan, bize danışmadan tek taraflı bizim adımıza kanun maddesi aldı. Arkadaşlar peki Allah bu işi nasıl yapacak mesela ben çocuğumun velisiyim velisi olduğum için elinden tutarım çocuğumu istediğim okula kaydettiririm istediğim kişilerle arkadaşlık kurmasını sağlayabilirim ve istediğim kişilerle de münasebetini kesmesini sağlayabilirim onun velisi olarak ona danışmadan çocuğum adına karar alma yetkisine sahibim ben İşte şu okula gir şu okula girme gibi ona danışmadan onun adına karar alma yetkisine sahip ben. Peki Allah da bizim velimiz olduğuna göre Allah bu işi nasıl yapacak? Yani gökten yere inecek, bizim elimizden tutacak. İşte şunları yap, şunları yapma, şu okula gir, şu okula girme. Şunu sev, şunu sevme diyecek Allah. Elimden tutup beni esnafla tanıştıracak. Şuradan alışveriş yapma. Zira bu adam içki satıyor diyecek. Şu gazeteyi okuma. Zira o namus tüccarıdır diyecek. Şu alışverişe girme. İşte zira onda faiz kokusu var diyecek. Şu mecliste oturma. Burada gıybet yapılıyor diyecek. Değil mi? Sabahleyin beni kaldıracak. Namaz kıl diyecek. Ben namaz kılacağım. Ver diyecek vereceğim. Madem ki Allah benim velim o halde Allah bu işi nasıl yapacak? Gökten yere inip benim elimden tutup yapmam gereken şeyleri tıpkı benim çocuğuma tek taraflı karar alıp yaptırdığım gibi Allah nasıl yaptıracak? Arkadaşlar Allah bunu kullarına yaptırır. İkinci bir kademede bakın başka bir ayet gelmeye görüyoruz. Vel mu'minuna vel mu'minat ba'zuhum awliya'u ba'z. Müminler birbirlerinin velisidirler. Birbirleri adına karar alma makamındadırlar. Demek ki Allah bu işi kullarına yaptırıyor. Demek ki müminler birbirlerinin velisi birler. Konuşurlar Allah adına, emrederler Allah adına, nehyederler Allah adına, sakındırırlar Allah adına, sevdirirler Allah adına, danışılır kendilerine, hakkı emrederler, yol gösterirler. Bir mümin ki Allah'ın dediğini diyorsa, Allah'ın yasakla, yasakladıklarını yasaklıyorsa... İşte o velidir. Arkadaşlar şimdiye kadar bize öğrettikleri veli tarifine uymuyor bu tarif değil mi? Bir hadisi kudside Rabbimiz Cellevola Hazretleri şöyle buyuruyor. Men âdâ li fakat fekad âvemtuhu bilharbi. Diyor ki Rabbimiz benim dediğimi diyen, benim emrettiğimi emreden benim yasakladığımı yasaklayan emri bil mağruf ve nehy anil münker yapan verilerinden birisine düşmanlık edene ben harp ilan ederim diyor. Onun içindir ki bizim toplum vallahi de billahi de iflah etmez. Bakın bu toplumda Allah'ın dediklerini diyen demediklerini yasaklayanlar hep kodeste alıyor soluğu. Bu toplum Allah'la savaşa girmiş, bu toplum iflah eder mi hiç? Allah basiret versin, ne diyelim? Üçüncü merhalede başka bir ayet-i daha görüyoruz. اَلَا inne evliye <gülüyor> اللّٰهِ la خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ Allah'ın dediğini deyen, Allah'ın yasakladığını yasaklayan, Allah'ın yap dediklerini insanlara yaptıran, yapma dediklerini de insanlardan men edenler var ya, işte onlar üçüncü merhalede öyle yücelir öyle yücelir ki Allah onlara benim verilerim diyor. Bakın ela inne övleye Allahı la alehim Onlar benim verilerimdir Allah'ın verileri. Arkadaşlar demek ki ben İslam'dan bildiğim yüz konu varsa o konularda karar alacağım. Siz de bunu uygulayacaksınız siz de bildiğiniz elli konu varsa o konuda benim adıma karar alacaksınız, zira siz de benim verimsiniz, ben de onu uygulayacağım. Ama insanlardan biri ya da birileri hep velayet makamında görülür, karar alma makamında görülür, onun aldığı karar herkes için bağlayıcı olur, fakat kimse onun adına karar alamazsa işte bu onu putlaştırmadır. Anladık değil mi? İnsanlardan biri diğerleri adına karar alacak, herkes onun kararını uygulayacak. Fakat kimse o adam hakkında karar alamayacak. İşte bu onu tutlaştırmadır. Hazreti Abu Bekir, halife seçildiği gün cemaatine şöyle bir hutbokmuştu: Inna <gülüyor> wuliytu alaikum walastu bi khayrikum. Fa in ahsantu fa ainuni, wa in asatu fa qawminu. İkinizde benden çok daha faziletli insanlar bulunduğu halde beni başınıza veli seçtiniz. Eğer beni doğru yolda görürseniz, yani aldığım kararı Allah'ın kararı olarak görürseniz, o zaman bana yardımcı olun. Eğer aldığım karar Allah'ın istediğinin dışında olursa, o zaman sakın bana yardımcı olmayın, kılıcın hattıyla bükülen beni mi doğrultun diyordu. İşte aynı Ömer, müminlerin velisiydi, karar alma mevkiindeydi müminler adına. Aldığı kararı herkes uygulamak zorundaydı. Bir gün hutbede bir karar almıştı. Ey kadınlar fazla fazla mehir isteyip erkeklerinizi güç durumda bırakmayın diye bir karar almıştı. Arkalardan bir kadın ayağı fırlayıp ey Ömer Rabbimiz kitabı keriminde kadınlarınıza kantar kantar mehir dahi verseniz boşandığınız zaman boşadığınız zaman onu almayın diyor. Senin kararın mı bağlayıcı yoksa Rabbimin kararı mı deyince Hazreti Ömer dedi ki Ömer hata ettiği, kadın isabet ettiği kadının aldığı kararı alın onu uygulayın. Arkadaşlar kafirlerin müminler üzerine velayet hakkı yoktur. Yani kafir bizim adımıza karar alacak biz onu uygulayacağız olmaz öyle şey. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Önce kendisinin bizim velimiz olduğunu anlattı, sonra müminlerin birbirlerinin velisi olduğunu anlattı. O halde müminler karar aldığı zaman Allah'ın dediği karar ise bu karar bizim için bağlayıcıdır. Fakat kafir bizim adımıza karar aldığı zaman bu karar hiçbir zaman bizi bağlayıcı değildir. Demek ki İslam deyince biz teslim oluşu anlıyoruz, teslim edişi anlıyoruz teslimiyeti anlıyoruz. Az evvel okumuş olduğum hadisi şeriflerinde Hz. Ömer radıyallahu anh hazretleri rivayet ediyor, diyor ki biz bir gün kainatın seyyidi Hz. Muhammed aleyhisselamın huzurunda oturuyorduk. Birdenbire üzerinde bembeyaz elbisesi olan saçlarının rengi de simsiyah bir adam çıka geldi. O bölgenin bizim bölgenin adamı değildi çünkü daha önce hiçbirimiz onu görmemiştik. Uzaktan geldiğine dair de üzerinde en küçük bir yolculuk alameti yoktu. İçeri girdi diyor mescide. Cemaat-ı yara yara yara kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna kadar geldi. Onun dizlerine dizlerini dayadı. Sonra avuçlarının içini uyluklarının üstüne koydu. Ve kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a şunları sordu. Ve "Ya Muhammed, Ey Muhammed, bana İslam'ı anlatır mısın? Bana İslam'dan haber verir misin?" dedi. Fakat Allah'ın Resulü buyurdu ki: i̇slam en teşhede illallah ve en ramadan ila Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki: "İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan'da oruç tutman ve gücün yettiği zaman da hac etmendir buyurdu. O zat dedi ki doğru söyledin ya Muhammed. Sahabe-i Kiram diyor ki, Hazreti Ömer diyor ki lehu لَهُ yes ve وَيُسَدِّقُهُ biz çok taakkup ettik diyor. Adam hem soruyordu hem de Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın cevabını tasdik ediyordu. Demek ki adam sorduğu suallerin cevabını kendisi biliyordu. Sonra adam ikinci suali sordu. Dedi ki, iman nedir ey Allah'ın Resulü? Allah'ın Resulü buyurdu ki, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, Hayır olsun, şerr olsun, tatlı olsun, acı olsun, kadere inanmandır dedi. O zat yine tasdik etti. Doğru söylüyorsun ya Muhammed dedi. Sonra üçüncü olarak şunu sordu. Dedi ki: "Fana ahbilni an el Bir de bana ihsandan haber ver ey Muhammed." Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki: "İhsan en ta'budallaha kaenneke terahu, fe in lem tekun terahu" fâ innehu yârakib Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk yapmandır. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da o seni görüyor ya. Allah'ın seni gördüğü şuuru içinde namaz kılmandır, ibadet yapmandır dedi. Sonra Uzat yine doğru söyledi ya Muhammed dedi ve şunu sordu. Fahbirni anis saati. Ey Allah'ın resulü bir de kıyametin kopacağı andan bana haber verir misin? Kale, Allah'ın Resulü buyurdu ki, من مسؤول عنها بأعلم من السائل Bu mevzuda kendisine soru sorulan, soru sorandan daha fazla bir şey bilmez dedi. Sonra o dedi ki, Kale, فأخبرني عن Öyleyse ey Muhammed, bana o kıyametin emarelerinden, alametlerinden anlatır mısın dedi. Kale, Allah'ın Resulü buyurdu ki, en telidel emetu rabbatha cariyenin efendisini doğduğunu gördüğün zaman cariye kadının kadının efendisini doğurduğunu gördüğün zaman bir de wa <gülüyor> entara bir de yalın ayak sırtı çıplak Fakir sığır çobanlarının bina yarışına girdiklerini gördüğün zaman dedi. Sun manalaqa sonra adam ayrıldı gitti fele disemeliyen Allah'ın Resulü biraz bekledi. Sun maqale ya Ömer atedri men dedi ki ey Ömer bu sual soran zat kimdi biliyor musun? Qultu ben dedim ki Allahu ve Rasulü alem Ey Allah'ın Resulü, Allah ve Peygamberi daha iyi bilir dedim. Sonra kainatın seyidi şöyle buyurdu: "Kâle fe innehu Cibril ataküm yuallimukum Bu gelen Cebrail idi. Size dininizi öğretmek için gelmişti. Hadis-i şerif böylece bitiyor. Bakın Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın son sözü çok çok önemli. Bu gelen Cebrail idi, size dininizi öğretmek için geldi. Arkadaşlar demek ki Cebrail'in sorduğu sualler dindir. Bir başka ifadeyle şöyle söyleyelim, dinin üç bölümü vardır. Bunlardan birisi iman bölümü, ikincisi İslam bölümü, üçüncüsü ihsan bölümü. Bir kişinin dininin tamam olması için bu üç bölümün ikmal edilmesi lazım. Şöyle diyeyim bakın, İman inanılması gereken şeye inanmaktır. İslam, inandığımız o şeyi pratiğe dökmek, yaşamaktır. İhsan da o şeyi pratiğe dökerken Allah rızası için dökmek, yani Allah rızası için yapmak, Allah'ın kendisini gördüğü şuuru içinde o şeyi icra etmek. Demek ki dinimizin üç bölümü vardır. Birincisi iman, ikincisi İslam, üçüncüsü ihsan. Biz bir şeye inanacağız, mümin olacağız. O şeyi yaşadığımız zaman Müslüman olacağız. O şeyi yaşarken yani pratiğe dökerken Allah görüyor şuuru içinde yapacağız. Sadece Allah rızası için yapacağız. Böylece muhsin olacağız. Eğer bunlardan birisi var, diğerleri yoksa o kişinin dini eksik demektir. Mesela bakın ben namazın farz olduğuna inanacağım, bu benim dinimin iman bölümünü teşkil eder, böylece ben mümin oldum, arkasından hemen namazı kılmaya başlayacağım, bu benim dinimin İslam bölümünü teşkil eder, yani ben namaz kılmaya başladığım andan itibaren Müslüman oldum demektir. Bir de namazı kılarken Allah görüyormuş gibi kılacağım ya da sadece Allah rızasını celbetme adına kılacağım, böylece ben muhsin olacağım ben ilim öğrenmenin farz olduğuna inanmak zorundayım inandığım zaman mümin olacağım çünkü Rabbim kitabı keriminde ilmi farz kılmıştır buna inandım mümin oldum hemen ilim öğrenmeye başlarsam Müslüman olacağım o konunun Müslümanı olacağım ve ilim öğrenirken de sadece Allah rızası için ilim öğreneceğim böylece muhsin olacağım arkadaşlar eğer ben ilmin farziyetine inandıysam fakat ilim öğrenmeye başlamadıysam ben o konunun müminiyim fakat müslimi değilim demektir. İlim öğrenmeye başlamayınca zaten muhsinlik söz konusu değildir. Bir de eğer ilim öğrenmenin farz olduğuna inanmışsam müminim, ilim öğrenmeye başlamışsam müslümanım yani o konunun müslümanıyım. Fakat ilmi Allah rızası için değil de iyi bir statü elde etmek için, iyi bir maaş elde etmek için, doktora yapmak için, işte maaş almak için, iyi bir kadınla evlenmek için, sosyal bir değer elde etmek için, başkalarının teveccühünü kazanma adına öğrendiysem, yine benim dinimin üçüncü bölümü eksiktir. Yani dinimin ihsan bölümü eksiktir. Ben tesettürün farz olduğuna inanacağım, çünkü Rabbim kitab-ı keriminde tesettürü farz kılmıştır, çıplaklığı da haram kılmıştır, ben buna inandığım zaman müminim. Yani dinimin birinci bölümü tamam. Sonra hemen örtünüyorsam, hemen tesettüre bürünüyorsam, işte o zaman ben o konunun Müslümanıyım demektir. Bu işi yaparken de saygınlık kazanmak için değil, sadece Allah rızası için bu işi yapıyorsam, benim dinimin üçüncü bölümü de tamamlanmıştır. Ben o mevzuda muhsinim demektir. Mesela ben emri bil marufun farz olduğuna inanacağım, İyiliği emretmek ve kötülükten men etmenin farz olduğuna inanacağım, ben böylece mümin oldum, hemen arkasından gördüğüm bir kötülüğü men etmeye başlayacağım, ya da iyiliği emretmeye başlayacağım, ben Müslüman olacağım ve bu işi yaparken de sadece Allah rızası için yapacağım, Rabbimin rızasını tahsil adına bu işi yapacağım ve ben o konuda musim olacağım. Mesela ben cihadın farz olduğuna inanmak zorundayım. Cihadın farziyetine inandığım zaman ben müminim demektir. Yani dinimin o bölümü tamamlandı demektir. Hemen cihad etmeye başlayacağım. Elimle, dilimle, kalemimle, sözümle, malımla, canımla Allah yolunda cihad etmeye başlayacağım. Ve ben o konunun Müslümanı olacağım. Yani hemen pratiğe dökeceğim. Ve cihad ederken de sadece Allah rızası için cihat yapacağım, gösteriş maksadıyla değil, ülkeler fethetme maksadıyla değil, menfaat elde etme maksadıyla değil, müstemmeke maksadıyla değil, başkalarının teveccühünü kazanma, alkışını kazanma adına değil, sadece o işi Allah için yapacağım, Allah için cihat yapacağım ve ben öylece, böylece bu konuda da muhsin olacağım. Ben zekatın farz olduğuna inanacağım, inandığım zaman mümin olurum, dinimin birinci bölümü tamamlandı ama zekat vermezsem dinimin ikinci ve üçüncü bölümü eksik kaldı demektir. Hemen zekat vermeye başladığım zaman Müslüman olacağım, zekatı verirken de içtimai dengeyi i tesis için değil sadece Allah rızası için bu işi yapacağım, böylece ben o konunun muhsini olacağım. Mesela domuz eti yasaktır. Ben domuz etini yememem gerektiğine inanacağım, yemeyeceğim ve bu işi yaparken de sadece Allah rızası için yapacağım, Allah'ın gördüğü şuuru için de yapacağım ve benim dinimin öteki iki bölümü de tamamlanmış olacaktır. Mesela ben içkinin haram olduğuna inanacağım, mümin olacağım, Derhal içkiyi terk edeceğim, içkiyle en küçük bir ilgim alakam olmayacak, ben Müslüman olacağım, bu işi yaparken de sadece Allah rızası için yapacağım, Allah'ın gördüğü şuuru için de yapacağım, böylece ben o konunun arkadaşlar muhsini olacağım. İşte kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu hadislerinde bizim dinimizin üç rükmünü, üç bölümünü anlatıyor hadisin sonunda anlatmadığı konu şu işte kıyametten sordu o gelen zat da Allah'ın Resulü şöyle buyurdu bu mevzuda kendisine sual sorulan, suali sorandan daha fazla bir şey bilmez deyince o zat dedi ki öyleyse emarelerinden bahset dedi kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam kıyametin alametlerini emarelerini getirmişler işte tüp bebek vesaire gibi yollarla Aile mehfumunun bozulması neticesi doğrulanların doğurana koca olması, efendi olması şeklindeki açıklama bence pek tutarlı bir açıklama değildir. Çünkü eğer böyle olsaydı her şeyden önce bu durum Rusya'da gerçekleşmeliydi. Zira orada aile bozulmasına rağmen yine de efendilik makamında olanlar kendi çocukları değil politbüro üyeleri KKB ajanlarıdır. Yani az bir grup bu işi yapıyor. Demek ki hadiste anlatılmak istenen tamamıyla bu değil. Bence anladığım kadarıyla hadiste anlatılmak istenen şey şudur. Toplumda ahlak öylesine bozulacak ki insanlar sünnetullahın dışına çıkacaklar. Ata, ana yani ebeveyn hürmet makamında, ihsan makamında olduğu halde alt edilip köle makamına indirilecektir. Evlat hizmet edecekken, evlat itaat yapması gerekirken efendilik taslamaya kalkacaktır ki işte bu da iki türlü olur. Ya evlat ebeveynini hizmetçi görecek, onlardan hizmet bekleyecek, yani anasını babasını hizmetçi görecek ama belki bu biraz zor olabilir. Zira ebeveynde de şahsiyet sağlamsa bunu kabul etmeyebilirler. Mesela babanın şahsiyeti sağlamsa Ananın karakteri sağlamsa böyle bir hizmetçiliği kabul etmeyebilirler. Ya da anne bizzat kendisini kölelik makamına indirebilir. Kendini oğlunun kölesi görerek hayatını bu anlayışa göre bina edebilir. Yaptığını, yapacağını, ettiğini oğlunun söz sahipliği ve efendiliği adına yapmaya başlayabilir. İşte görüyoruz günümüzde. Ebeveyn Çocuğunun istikbali endişesiyle ona köle yapmışlardı kendilerini. Çocuğunun moda endişesiyle zevkleriyle esir etmişlerdi kendilerini. Giyimi, giyimi, isteği, arzusu ise onu gerçekleştirme adına köle kabul etmişler. Ne yapayım? Bu modayı seviyor kızım. Ne yaparsın? Oğlan televizyon istiyor. Neredeyse çocuk istiyor diye barı pavyonu ...evin içine, içine taşıyacak adam var. O falan okul diyor... ...onlar gönderiyor. Çocuk bilgisayar diyor... ...onlar getiriyor. Çocuk televizyon diyor... ...onlar getiriyor. O istiyor... ...öbürleri yapıyor. İşte... ...kadının efendisini doğurduğunu... ...gördüğün zaman... ...hadisinden anlatılmak istenen şey budur. Yoksa burada... İşte kadının kocasını değil de kadının efendisini doğurması, yani evladın efendilik taslamaya kalkması ya da kadının kendisini kölelik makamında görmesi, oğlunun zevkine hizmetçi ya da kendisini köle kabul etmesidir. Bundan sonra kainatın efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, yine kıyametlerin alametlerini anlatırken, وَاَمْ تَرَى الْسُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّائِ يَتَدَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ Buyurdu ki Allah'ın Resulü, yalın ayak, sırtı çıplak, fakir koyun çobanlarının, sığır çobanlarının ellerindeki değnekleri atarak bina yarışına girdiklerini gördüğü zaman. İşte bu da malın bozulmasıdır. Önceki bedenin bozulmasıydı. Bu ikincisi de malın hedefinin sattırılmasıdır. Kişi malını Allah'ın ve peygamberin istediği biçimde harcamazsa şayet işte bina yarışı başlayacaktır, zina yarışı başlayacaktır, ahlaksızlık ayluka çıkacaktır. Arkadaşlar bu anlatılan alametler toplumsal bir kıyametin ifadesidir. Şunu şöyle söyleyeyim. Üç türlü kıyamet vardır. Bunlardan birisi ferdin kıyameti yani ferdi kıyamet, ikincisi içtimai kıyamet, üçüncüsü alemi ya da çevni kıyamettir. Bir başka ifadeyle bireysel kıyamet, toplumsal kıyamet, evrensel kıyamet. Bireysel kıyamet yani ferdin kıyameti, ferdin ölümü demektir. Bir kişi öldüğü zaman onun için onun kıyameti kopmuş demektir. İktimai kıyamete yani toplumsal kıyamete geldiğimiz zaman o da toplumun kıyametidir. Yani herhangi bir şehrin, herhangi bir bölgenin ya da herhangi bir toplumun tarih sahnesinden silinmesidir. Mesela Endülüs'te kıyamet koptu bir zamanlar biliyorsunuz. Bir toplum içinde... Ahlaksızlık artarsa, zina çoğalırsa, haksızlık ayyuka çıkarsa bir beldede işte Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın saymış olduğu şu alametler çoğalırsa o toplumun kıyameti kopmuş demektir. Bir de kevni yani evrensel kıyamet vardır. O kıyametin alametleri, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam başka hadislerinde uzunca anlatır. İşte dçaz zuhur edecek, dumanın zuhuru, İsa Aleyhisselamın inmesi, işte davbetül arzun zuhuru, işte güneşin batıdan doğup doğudan batması gibi, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam başka hadislerinde kevni kıyametin yani alemi evrensel kıyametin alametlerini bize anlatır. Arkadaşlar. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam şu okumuş olduğumuz Cibril hadisinde bize İslam'ı dinin üç rüknünden, iç üç bölümünden bir bölüm olarak anlattı. Şu okuyacağım hadiste de Kainat'ın Efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam İslam'ı dinin tümü olarak bize tarif eder. Bakın hadis şöyle. An-Ebi Abdirrahmani Abdillah İbni عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أخرجه البخاري ومسلم صدق رسول الله Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu hadislerinde İslam'ı dinin tümü olarak bize intikal ettirir. Ve der ki, İslam beş temel esas üzerine bina edilmiştir. Ve bina edildiği temel esaslarını Allah'ın Resulü şöyle sayar. Birincisi, kelime-i şehadet, sonra namaz, sonra oruç, sonra haç, sonra zekat. İşte İslam bu beş temel bireyin üstüne bina edilmiştir. Yalnız bu beş madde değil manadır. Yani boyutsuz bir varlıktır bu beş. Kafamızda canlandırabileceğimiz en iyi boyu olmayan bir beştir bu. Arkadaşlar bunlardan birincisi bir tabandır ki bu kelime-i şehadettir. Allah'a iman demek olan bu iman aynı zamanda peygamberlere, kitaplarına, meleklerine, kaderine... Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmektir. İkincisi namazdır. Bu da tüm bedenin Allah'a ait oluşunu kabul etmek demektir. Namaz tüm bedeni Allah'ın hakimiyetine teslim etmek demektir. Zira namaz öyle bir ibadet ki bütün bedeni kulluğa haseder. Başka bir şeyle asla meşgul olma imkanı bırakmaz insanda. Demek ki namaz tüm bedeni Allah'ın hakimiyetine teslim etmek demektir. Üçüncüsü zekattır. Zekata inanmak demek tüm malın ve sahip olduğumuz şeylerin Allah'a ait olduğunu kabul etmek demektir. Sahip olduğumuz her şeyin hakimi ve sahibinin Allah olduğunu kabul etmek arkadaşlar zekatın kabulüdür. Dördüncüsü oruçtur. Oruç da tüm niyet ve yönelişlerin Allah'a ait kılınmasının ifadesidir. Tüm niyetlerimizde Allah'ı hakim kılmaktır. Orucun manası budur. Zira kişinin orucu kendisiyle Allah'ı arasındadır. Kimse onun iç haline muttali olamaz. Beşincisi de haçtır. Arkadaşlar haç hayatın tümünün Allah adına geçirileceğini kabuldür. Yani hacca imanda hayatın tümünde Allah'ı hakim kılma imanı vardır. İşte İslam bunlar üzerine bina edilmiştir. Bu hadis İslam'ın tümünü içine alan bir hadistir. Dinin tümünü içine alan bir İslam manası ele alınmıştır bu hadiste. Evet, namaz, oruç, hac, zekat ve kelime-i şadet bunlar İslam'ın şartıdır. Bunlar İslam'ın altyapısıdır. Bir de bunların üzerine konan rükün vardır. Yani bu beş direğin üzerine konan İslam'ın kendisi vardır. Arkadaşlar, bir şeyin şartını yerine getirmek, o şeyin kendini yerine getirmek manasına gelmez. Bir şeyin şartını hazırlamak, şartını yerine getirmek, o şeyin rüknünü yerine getirmek manasına gelmez. Mesela, namaz kılmak isteyen bir Müslüman mutlaka abdest almak zorundadır. Zira abdest namazın şartıdır. Şart yerine gelmeden rutin gerçekleşmez. Yani abdestsiz namaza namaz denmez. Fakat sadece abdest de namaz değildir. Yani abdest alan bir kişi namaz kılmış sayılmaz. Bir adam düşünün ki Arkadaşlar bu adam Kapı Camii'nin şadırvanında bir abdest aldı. Fakat namaz kılmadan geçti. Sultan Selim Camii'nin önüne geldi. Sultan Selim Camii'nin işte şadırvanında bir abdest aldı. Yine namaz kılmadan geçti. Şerafettin Camii'nin önüne geldi. Bir abdest de orada aldı. Yine namaz kılmadan yürüdü. İplikçi Camii'nin önüne geldi. Bir abdest de orada aldı. Akşama kadar bin defa abdest almış olsa dahi bu adam, arkadaşlar bu adam sadece namazın şartını yerine getirmiştir. Namazın kendisini yerine getirmemiştir. Yani şimdi bu adam abdest aldı diye akşama kadar yüz kere abdest aldı diye bu adama namaz kıldı diyebilir miyiz? Bu adam sadece namazın şartını yerine getirdi. Yani bir şeyin şartını yerine getirmek o şeyin rüklünü kendini yerine getirmek manasına gelmez. Tıpkı bunun gibi şu saydığımız beş şey de İslam'ın şartıdır. İslam'ın şartlarını yerine getiren bir adam İslam'ın rüknünü kendini yerine getirmiş sayılmaz. Bir adam düşünün ki beş vakit namaz kılıyor. Kırk yıl gündüz oruç tutuyor. Gecenin yarısını namazla geçiriyor. Malının tümünü zekat diye elinden çıkarıyor evine de Allah ve Resulü bırakıyor, hayatında elli beş defa harc ediyor ama bu adam başka hiçbir şey yapmıyorsa İslam'ın sadece şartlarını yerine getirmiştir ama İslam için rükün için bekliyor demektir. Arkadaşlar, İslam'ın şu beş şartını yerine getiren bir adam rükümün içine girmediyse İslam'ın dairesinin içine girmediyse bu adam sadece İslam'ın şartlarını hazırlamıştır. Rüküm için bekliyor o demektir. Mesela bakın size başka bir misal daha vereyim. Zekatın bir şartı vardır. O da nisap miktarı mana sahip olmaktır. Nedir nisap miktarı mal? Yani bir adamda 96 gram altın bedelinde mal ya da para varsa ya da altını gümüşü varsa işte bu adama zekat farz olmuştur. Bir adam düşünün ki akıl balon olduğu günden beri çalışsa, çırpınsa, koştursa 96 gram altın bedelinde malı elde etse, parayı elde edip cebine koysa fakat bu adam zekat vermese sadece bu adam zekatın şartını yerine getirdi diye biz bu adama zekat veriyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu adam sadece çalışıp çırpındı, 96 gram altın bedelinde malı elde etti, cebine koydu sadece bu adam zekatın şartını yerine getirdi. Kendisini yerine getirme sayılmaz bu adam değil mi? Bakın bir misal daha vereyim. Haccın şartı ikidir. Allah Resulü hadislerinde anlatır. اَذَّادُ وَالرَّحِلَتُ Binit ve azık. Bir adama haccın farz olması için iki şey lazım. Haccın şartı ikidir. Binit ve azık. Yani hacca gidip geleceği bir bisiklet olabilir, bir motosiklet olabilir, bir merkep olabilir, bir deve olabilir, bir taksi olabilir, bir başka vasıta olabilir. Yani iki ayda da olsa, üç ayda da olsa, altı ayda bir senede de olsa hacca gidip gelebileceği bir vasıtası varsa adamın, bir de hacca gidip gelinceye kadar cebinde yiyecek parası varsa adamın, yani birkaç kilo yağ, kaç i̇şte birkaç kiloda bulguru varsa adamın... ...bu kişiye haç farz olmuştur. Allah'a göre bu kişiye haç farz olmuştur. Şimdi bir adam düşünün ki... ...akıl bali olduğu günden beri... ...çalışmış, çırpılmış, koşturmuş... ...biniti ve azığı hazırlamış. Mesela bir bisiklet almış... ...bir motosiklet almış... ...ya da bir taksi almış. Bir de hacca gidip gelinceye kadar... ...yiyeceği kadar parayı da cebine koymuş... ...fakat bu adam hacca gitmiyor... Şimdi bu adam haccin şartlarını hazırladı diye, haccin şartını yerine getirdi diye biz bu adama hacı diyebilir miyiz? Bu adama hacca gitti geldi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Çünkü bu adam sadece haccin şartlarını hazırladı. Haccın şartlarını yerine getirdi. Rüknünü yerine getirmek için bekliyor demektir. Yine cihadın şartlarından birisi tedbirdir. Rabbimiz kitab-ı keriminde tedbirinizi alınız ve ferden ferda ya da gruplar halinde Allah için cihada iştirak ediniz cihada çıkınız diyor arkadaşlar cihadın şartlarından birisi tedbirdir bir adam düşünün ki başına bir nifer geçirmiş sırtına kurşun geçirmez çelik bir yelek giymiş Göpsünü kurşunlarla bezemiş, kılıç almış, mızrak almış, ok almış, tabanca almış, mavzel almış, yani cihad için neyi tedbir olarak hazırlaması gerekirse bütün tedbirini almış ve bu adam evinden dışarı çıkmıyor. Düşünün ki bu adam evinden dışarı çıkmıyor. Sofrasının başına otururken başındaki miferi çıkarmadan oturuyor, yatağına girerken sırtına ...diydiği çelik yelekle yatağına giriyor... ...evinden dışarı çıkmıyor bu adam... ...şimdi bu adam cihadın şartını hazırladı diye... ...tedbiri aldı... ...cihad için, cihadın farz olması için... ...şartları hazırladı diye... ...biz bu adama cihad ediyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz... ...çünkü bu adam cihad etmiyor... ...evinden dışarı çıkmıyor... ...sadece bu adam cihadın şartlarını hazırlamıştır o kadar... Arkadaşlar işte bunun gibi İslam'ın beş şartını yerine getiren bir adam şu beş şartı hazırlayan bir adam İslam'ın rüknünün içine girmemişse yani rüknün içine girmemişse rüknü yerine getirmemişse işte biz bu adama sadece İslam'ın şartını yerine getirmiştir diyeceğiz bu adama Müslüman diyemeyiz. İslam'a giriş için beş şart lazımdır. Kişinin o beş şartı üzerinde taşıması şarttır. Ama şu anda o beş şartı üzerinde taşıyan nice insanlar vardır ki İslam'a girmemiştir, rüknün içine girmemiştir, İslam dairesinin dışında hareket etmektedir. İşte biz onları da İslam dairesinin içinde kabul edemeyiz. Arkadaşlar bu beş şart olmadan İslam'a girilmez. Bu beş şartı hazırlayan kişi İslam'ın rüknünün içine girmek zorundadır. Nedir İslam'ın rüknü? Yani Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadislerinde ifade buyurduğu, İslam beş temel direğin üstüne konmuştur derken, bu direklerin üstüne konan şey nedir? Bu beş şartın üstüne bina edilen rükün dediğimiz İslam nedir? İşte onu söyleyin bakın. Arkadaşlar, bu beş direğin üstüne konan rükün dediğimiz İslam, 6666 ayet ve 60 bin civarında hadisle çerçevelenmiş bir bütündür, bir manzumedir. Bir daha söyleyin bakın, bu beş şeyin üzerine konan şey, İslam'ın kendisi özü yani rüknü, 6666 ayet ve bir de 60 bin civarında hadisle çerçevelenmiş bir bütündür, bir manzumedir. Arkadaşlar bir adam İslam'ın şu beş şartını hazırladığı halde İslam'ın şu beş şartını yerine getirdiği halde yani namazını kıldığı orucunu tuttuğu, hac ettiği, zekat verdiği ve kelime-i şehadeti söylediği halde eğer bu dairenin dışındaysa yani 60 bin hadisle 6666 ayetle çerçevelenmiş olan o dairenin dışında ise arkadaşlar biz bu kişiye Müslüman diyemeyiz. Namaz kılan bir adam, oruç tutan bir adam, hadceden zekat veren, kelime-i şahadet söyleyen bir adam eğer bu dairenin içindeki ayetlerden bir tanesini reddediyorsa bu adam dairenin dışına çıkmış demektir. Biz bu adama Müslüman diyemeyiz. Bakınız. Mesela adam namaz kuruyor, oruç tutuyor, haccetiyor. Fakat bu devirde faizsiz olmaz diyor. Ekonomi bu kadar gelişmişken, banka ülke çapında bu kadar yayılmışken, bankasız bir hayat düşünemeyiz. Bankasız, faizsiz bir ekonomi düşünemeyiz diyorsa bir adam, bu adam beş vakit namazı kılsa dahi, hatta bu adamın alnı secdede delinse dahi, malının tümünü zekat diye Allah yolunda infak etse dahi, Yine bu adam dairenin dışında hareket ettiği için biz bu adama Müslüman diyemeyiz. <gülüyor> Yine bir adam düşünün ki namaz kılıyor, oruç tutuyor, hac ediyor, zekat veriyor, kelime-i şehadet getiriyor ama diyor ki bu devirde örtünme diye bir şey olmaz diyor. Bu devirde tesettür kadına zulümdür diyor. Değer ahsap suresinde, Nur suresinde Allah'ın bize anlattığı yani o dairenin içindeki Altı maddeden birisini reddettiği için bu adam o dairenin dışına çıkmıştır. Namaz da kılsa oruç da tutsa, zekat da verse bu adam dairenin dışındadır. O halde şöyle diyeceğiz. Arkadaşlar Allah'ın Resulü çok güzel ifade eder. İslam bu beş temel direğin üstüne bina edilmiştir. İslam bunlar değildir. Bunlar İslam'ın şartıdır şartını yerine getiren bir adam rükmü yerine getirmiş sayılmaz. Bunlarla beraber eğer 6.666 ayet ve 60.000 civarında hadisin çizdığı dairenin içindeyse bir Müslüman, işte biz ona Müslüman diyoruz. Zaten şu beş şartı hazırlamak lazım ki o dairenin içine insan girebilsin. Ama şu beş şartı yaptığı halde, yerine getirdiği halde bir adam o dairenin dışındaysa Allah korusun biz o adama Müslüman diyemeyiz. Deminden beri arz ettiğim misalleri şöyle gözünüzün önünden bir geçin. Bir ibadetin şartını yerine getiren bir adam o ibadetin kendisini yerine getirmiş sayılmaz. Abdest alan bir adam namaz kılmış sayılmaz. Ama biz hata ediyoruz. Zaman zaman şöyle bir hatanın içine düşüyoruz ve kendi kendimize diyoruz ki yahu bu adam namaz da kılıyor. Yahu bu adam iki defa da hacca gitmiş. Bu adam oruç da tutuyor. Bu adam Zekat da veriyor ama hala bu adam faiz alıyor. Diyoruz ve şaşırıyoruz. Bilmiyoruz ki adamın kıldığı namaz, tuttuğu oruç, verdiği haç, yaptığı haç, verdiği zekat sadece İslam'ın şartıdır. İslam'ın kendisi değildir. İşte biz bu noktada hata ediyoruz, meseleyi anlayamıyoruz. Allah'ın göklerde hakimiyetini kabul edip, yerde hakimiyetini kabul etmeyen bir adam... O dairenin içindeki ayetlerden, maddelerden bir tanesini reddettiği için namaz da kılsa, oruç da tutsa bu adam o dairenin dışında demektir. Mesela din ayrı, dünya ayrı diyorsa bir adam, din benim dünyama karışmaz. Allah benim düğünüme, derneğime karışmaz, karışamaz. Ben istediğim gibi düğünümü, derneğimi yaparım. Allah benim kılık kıyafetime, giyinişime, kuşanışımıza, kuşanışıma karışmaz. İstediğim gibi giyinirim diyorsa bir adam, o dairenin dışında hareket ediyor demektir. Allah benim cebimdeki parama karışamaz. İstediğim gibi istediğim yerde harcarım diyen bir adam, Allah benim soframa karışamaz. Soframda içki bulundurup bulundurmamak benim elimdedir diyen bir adam, istediği kadar namaz da kılsa, oruç da tutsa, haç da etse, zekat da verse, bilelim ki bu adam dairenin dışında hareket etmektedir. Allah hukuku bilmez, hukuk uzmanları bilir. Allah eğitimden anlamaz, onu eğitim uzmanları bilir diye bir adam, bilelim ki dairenin dışında hareket etmektedir. Allah miras hukuku vaz ederken hata etmiştir. Halbuki doğrusu şöyle olmalıdır diyen bir adam, miras hukukunda Allah'ın vaz ettiği prensibi kabul etmeyen bir adam, 6666 ayetten bir tanesini reddettiği için, Namaz da kılsa, oruç da tutsa bu adam, İslam'ın dışında hareket etmektedir. Bence ciniş noktasında, tesettürde erkeği kadından ayıran bir Allah, adil bir Allah değildir diyen bir adam, bu konuda Allah'ı adaletsizlikle suçlayan bir adam, bilelim ki dairenin dışındadır. Namaz da kılsa, oruç da tutsa, haç da etse, zekat da verse, alnı secdede derinse dahi bu adamın, bütün malını mülkünü Allah yolunda zekat diye infak etse dahi bu adam, bilelim ki bu adam dairenin dışında hareket etmektedir. Bu devirde kısas gibi çok saçma bir şey emreden Allah, bence adil bir Allah değildir diyen bir adam, bilelim ki dairenin dışındadır. 20. asırda cihat gibi çağ dışı bir şey emreden Allah, bence adil bir Allah değildir diyen bir adam, yine 6666 ayetten, 60 bin civarındaki hadisten bu ikisiyle çerçevelenmiş İslam dairesinin dışında hareket ettiği için yine bu adam dairenin dışındadır. Allah'ın emirleri beni bağlamaz. Benim aklım var, mantığım var. Ben de iyi, güzeli, doğruyu bulabilirim diyen bir adam bilelim ki dairenin dışında hareket etmektedir. Evet arkadaşlar ben size Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iki tane hadisi şerifini intikal ettirdim. Bunlardan birisi İslam'ı dinin üç bölümünden bir bölüm olarak anlatıyor. İslam'ı yani dini üç bölüme ayırıyor. Diyor ki iman, İslam ve ihsan. Biz bir şeye inanacağız, mümin olacağız o şeyi hayatımızda yaşayacağız, Müslüman olacağız ve o şeyi yaşarken de Allah görüyor şunu içinde yaşayacağız. Bu şekilde muhsin olacağız. Dinimizin üçlüklü de tamamlanmış olacaktır. Halbuki arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Elif La diye başlar Minel cinneti ve annese kadar Rabbimizden bize intikal eden pek çok emirler vardır ki biz bunların çoğunun adını dahi duymadık. Biz bunların her birine iman edeceğiz. O konuda mümin olacağız. Bunlardan Allah'tan bize intikal eden bu emirlerin her birini Pratik hayatımızda yaşayacağız, göstereceğiz, o konunun Müslümanı olacağız ve bu işi yaparken de sadece Allah rızası için yapacağız, Allah'ın bizi gördüğü şuuru içinde yapacağız, o konuda muhsin olacağız. Halbuki pek çok emir vardır ki Allah'tan bize intikal etmiş, biz sadece onlara iman ettik, inandık fakat onların çoğunu biz pratik hayatta gösteremedik, yaşayamadık. Çok prensip vardır ki Allah'tan bize intikal etmiş çok prensip vardır ki arkadaşlar biz o konuda müminiz ama o konunun henüz Müslümanı olamadık. Mesela mevzunun başında arzetmeye çalıştım ilim farzdır biz buna inanıyoruz. İlimin farz olduğuna inandık mümin olduk ama çoğumuz maalesef hemen ilim yoluna girmedik. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetini tanıma adına bir gayretin içine girmedik. Kendimizin hızla cehenneme gidişi, çocuk çocuğumuzun çevremizdekilerin süratlice cehenneme gidişi bizi uyandırmadı, temelinden sasmadı, bizi ciddi bir çalışmaya teşvik etmedi, sevk etmedi ve biz bugün ilim yolunda değiliz. Allah Kur'an-ı Kerim'de emri bil maruf ve nehyi anil münkeri bize farz kıldı. Biz inanıyoruz ki iyiliği emredeceğiz. Gördüğümüz kötülüğü men etmek zorundayız. Bir arkadaşımızda, bir yakınımızda, yanı başımızda günah işleyen birisini gördüğümüz zaman onu men etmek, ikaz etmek zorundayız. Biz buna inandık, mümin olduk ama çoğu zaman yanı başımızda günah işleyen insanları gördüğümüz halde elimiz böğrümüzde seyrediyoruz. Onları men etme adına, onları bu işten engelleme adına, bu iş yasaktır, bu iş haramdır, yapmayın, etmeyin diye Allah'ın dinini müdafaa etme adına, Allah'ın dinini gündemde tutma adına en küçük bir gayretimiz, en küçük bir ceftimiz, en küçük bir derdimiz, çilemiz, kamımız yoktur. Yani biz Allah'ın kitabında bize intikal etmiş emirlerden pek çoğuna iman ettik ama onları henüz pratik hayatta gösteremedik, yaşayamadık. Biz Allah'ı sevmenin şart olduğuna inanıyoruz. Allah'ı sevmek zorundayız. Ama pratik hayata şöyle döndüğümüz zaman, hayatımıza baktığımız zaman hayatımızın birçok noktasında biz Allah'ı müdafaa edemiyoruz. Arkadaşlar, Allah'ı sevmek demek sözde onu sevmek demek değildir bakın öğretmen çocuğu anlatmış demiş ki çocuklar ananızı sevin annenizi sevin annenizi sevin anlatmış anlatmış çocuk eve gelmiş annesine demiş ki anne seni çok seviyorum o kadar çok seviyorum ki öl de ölürüm annesi demiş ki yavrum iyi ettin ki geldin bir bardak su ver bana demiş öf be demiş anne sen bana ver ben çok yorgunum demiş dikkat ediyor musunuz